Merhabalar, 2012 yılının ilk iş gününden herkese e, mutlu günler, mutlu haftalar ve iyi dileklerimizi sunalım, tüm dünya güzel bir yıl geçilsin diyelim. Bugün mikrofonun bu tarafında Deniz varım, e, Söz Güç'ün programını dinlemektesiniz ve konuklarım var. Elif Alan ve Necmettin Yemiş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle birazcık sizleri tanıyalım, ardından ben sorularımla birlikte projeniz hakkında bilgi sahibi olalım. Öncelikle merhaba. Adım Necmettin. Ee, Genç Hayat Vakfı'nda e, Renk Çemberi projesini yürütüyorum. Bugün de Renk Çemberi projesini konuşmak için buradayız. Öğretmenimiz Elif Hoca ile birlikte. Herkese merhaba. Ben Beylikdüzü Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi'nde Türk Edebiyatı öğretmeniyim. E, Renk Çemberi ile ilgili bizim de geçen yıl hazırladığımız bir projemiz oldu. Hı. Ondan bahsedeceğiz bugün. Ee, öncelikle Necmettin birazcık e, Genç Hayat Vakfı nedir, ne yapar, ne tür etkinlikleri vardır bunu öğrenelim senden. Hı hı, tabii Genç Hayat Vakfı yeni kurulmuş bir vakıf. Ee, daha çok Türkiye'deki 11-18 yaşındaki gençlerle ilgili çalışmaktadır. Ee, özellikle bu ergen dönemindeki gençlerle ilgili çalışan çok sivi toplum kuruluşları yok. Ee, Genç Hayat Vakfı da bu çalışmalarını 11-18 yaşındaki Gençlerle çalışmayı planlamış ve çalışmalarını bu doğrultusunda yürütüyor. Aslında bu gençlerin 11-18 yaşındaki gençlerin, gençlerin özgüveni yüksek, eleştiriler, düşünme ve farklılıklara bir arada yaşama becerisine sahip gençler olmasını istiyoruz. Ve vakıf çalışmaları da bu doğrultuda devam ediyor. Hı hı. Kendine öz, ...kendi özgüveni geniş e, bireylerin olması gerektiğinden bahsettiniz. Peki bunun için renk çamberi dışında yaptığınız projeler var mı? E, tabii var, çok Hı -hı. var. E, daha önce vakfın ilk çıkış projeleri... ...doğru iletişim projeleri... Hı -hı. E, ...hizmet, aktivite ve yardımlaşma projeleri... ...bunlar daha çok ilk öğretim ve lisedeki... E, ...çocuklarla ve gençlerle çalıştık... Şu anda devam eden birçok projemiz var. Kısaca onlardan da bahsedeyim. Hı hı. E, Gençlik araştırmaları İstanbul Liseli Profili 2011 diye bir araştırmamız var. E, İstanbul'daki liseli gençlerle ilgili geniş bir e, araştırmaydı ve sonuçları e, yayınlandı. Merak eden kişiler de web sayfamızda girerek hı hı. okuyabilirler. Çok önemli bir araştırma hı hı. bence hem öğretmenlerimiz ya da gençlerle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları, okullar, kurum ve kuruluşlar bu araştırmadan çok faydalanabilirler. Hı. Diğer bir projemiz de Yurttan Sesler Projesi. Bu da çok toplumsal cinsiyet ve cinsiyet eşitliği ile ilgili bir projemiz. Konya ve Nevşehir'deki kız öğrencilerine yönelik yurtlarda yaşayan, öğrenimlemini yurtlarda Devam ettiren kız öğrencilerimize yönelik bir çalışma. Bir başka çalışmamız da çocuğa karşı aile şiddetinin önlenmesi projesi. Bu da çok önem verdiğimiz bir proje. Şubat ayında bir panelle zaten araştırmamız çıkacak ve birçok kişiye de duyuracağız. Bu projelerin çoğu web sayfamızda var. Hı -hı. Ayrıntılı bilgileri Hı -hı. orada. Merak edenler web sayfamıza Genç Hayat Vakfı. Web sayfamıza bakabilirler. Ee, peki Beylikdüzü Vali Muammer Güler Anadolu Lisesi ile yapmış olduğunuz ortaklaşa bir proje var. Renk Çemberi diye. Hı -hı. Ee, proje nasıl ortaya çıkmıştır? Ee, ana fikri nedir? Ne yapmayı amaçlıyorsunuz? Şöyle sadece ee, tek okur değil, Beylikdüzü Anadolu Öğretmen Lisesi değil. Ee, Hı -hı. Bu proje Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ee, öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile Birlikte yaptığımız hı hı. bir proje ee, O projede Sosyal Etkinlikleri Destek Projesi Protokolü çerçevesinde Renk Çemberi Projesi Geçen sene başladı Geçen sene 8 ilde 10 okulda Bu sene 9 ilde de 10 okulda devam ediyor hı hı. Ee, Anadolu Öğretmen Liselerinde okuyan gençler Akademik başarının yüksek olduğu e, Bir Okul hı hı. Ama sosyal alanda biraz daha zamanları olmayıp daha çok ders çalışan, sınavlara çalışan arkadaşlarımızın gittiği okullar. Hı hı. Bu sene de Genç Hayat Vakfı'da bu sosyal alanda gençler ne yapabilir? Aslında bu gençlerin dair olması, katılımının gençlerin yapması... ...işte bir proje, bir ihtiyacı belirlesinler hı hı. ve o projeleri kendileri çıkasınlar ve o projeleri kendileri uygulasınlar. Çok büyük projeler değil bunlar... Kendi çevresine bakıp ihtiyaçlarını belirleyip işte huzur evi olabilir. Çok basit örnekler ama ya da ile ilgili bir sorun vardır. Onu nasıl çözebiliriz? Bununla ilgili nasıl çalışmalar yapabiliriz? Birazdan zaten hem Beylikdüzü'nden gelen hocamız Elif hocamız örnekleri çok iyi örnekler. Hı hı. Ee, diğer örnekleri de ben anlatırım. Hı hı. Ee, peki Elif hocam. Öğrencileri nasıl seçtiniz, bu projeyi nasıl dahil ettiniz ve e, projenin aslında dört tane basamağı var. Hı hı. Dört farklı sizin renk isimlerini verdiğiniz, evet. isim oluşturduğunuz basamakları var. Bu basamaklardan sırasıyla bahsedersek birazcık. Hı hı. Öncelikle biz e, bu projeye başlamadan önce iki günlük bir eğitimden geçtik. Genç Hayat Vakfı'nın e, bize sunduğu bir eğitimduğu. Gayet eğlenceli, hı hı. farklı arkadaşlıklar da kurduk bu eğitimde. E, orada aldığımız eğitimle öncelikle öğrencilerin ilgisini çekmeye çalıştık. Farklı afişler hazırladık, okulun her tarafını astık, renginizi seçin, fikrinizi söyleyin, bize katılın şeklinde. Daha sonra pek çok öğrenci başvurdu bulundu. Sayı çok fazla olduğu için biz bu öğrencileri dört gruba ayırdık. Zaten dört ayrı öğretmendik. Benim dışında üç arkadaş daha var. Ve dört ayrı proje ortaya çıktı. Öncelikle bir tanıtım aşaması oldu. Öğrencilere projenin amacından bahsettik. Bize verilmiş olan Genç Hayat Vakfı'nda bir kitapçık vardı. O kitapçıktaki aşamaları öğrencilerle birlikte uyguladık pek çoğunu. Bunlar bir ısınma turu gibiydi. Daha sonra öğrencilerle yaptığımız ayrı ayrı toplantılarda ihtiyaç belirleme aşamasına geçtik. Her öğrenciden farklı fikirler ortaya çıktı. En sonunda uygulanabilirlik açısından hangisi en uygun diye birlikte oturup karar verdik. Hı hı. Ve dediğim gibi dört ayrı proje şeklinde... Ee, ...çalışmalara başladık. Hı hı. Bunlardan biri... E, ...arkadaşlarımızdan... E, ...Sema Hanım'ın hazırladığı tutuk evinde kalan... E, ...çocuklar, anneleri birlikte kalmak zorunda olan... ...çocuklara yardım amaçlıydı. Okulumuzda ve değişik okullarda... ...Karagöz Hacivat gösterileri yapıldı. Profesyonel anlamda. Ondan elde edilen gelir, buradaki çocuklara gitti. E, diğeri... Ceyda Hoca'nın geri dönüşüm projesi ve... E, ...Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki... E, ...çocuklara yaptığı ziyaretti. Bir... Bir diğer İsmail hocamızın yaptığı, hazırladığı projede zihinsel engelli öğrencilerle birlikte vakit geçirme, onlarla sosyal aktivitede bulunmaydı. Bizim yaptığımız proje bizim Maviler grubu olarak farklı bir avantajımdır aldı bir proje. Bizim benim grubumdaki yaklaşık 40 öğrenciyle biz Sarıyer Veysel Vardal Görme Engeller İlköğretim Okulu'na haftada bir gün gittik. Bu bir buçuk ay sürdü. E, oradaki öğrencilerle bizim öğrencilerimiz e, çalıştılar, e, müzik, e, dans, e, ritim grubu, e, farklı gruplar oluşturduk bu öğrencilerle, birebir onlarla ilgilendiler, çalıştılar e, ve en sonunda da ortak bir program çıkardık. E, aynı zamanda küçük de olsa bir maddi e, yarar da sağlamış olduk okula ama maddi yararından çok ben manevi yararı olduğunu düşünüyorum her iki gruptaki öğrenciler için. E, peki sizin öğrencilerin tepkisi neydi? Bizim öğrenciler başta çok e, hı hı. tedirgin yaklaştılar. Görmeyen e, öğrenciler var. Kendilerinden yaş küçük ve hayatında hiç e, onlarla iletişime geçmemiş öğrenciler vardı içinde. Bizim öğrencilerimizin ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl iletişim kuracağız diye kafalarında bir sürü soru işareti vardı. Ama e, zamanla bu e, 4-5 hafta sonunda bunları açtılar. E, birebir e, yaşayınca, birebir onlarla iletişime geçince... Ee, bu problem ortadan kalktı. Hatta e, baştaki tedirginliklerin yerine e, mutluluk aldı dediğim. E, Hayatta bakış açılarında bir farklılaşma oldu. Çoğun, çoğuyla birebir daha sonra sohbet ettik ve iyi ki e, katılmışız. Hiç böyle olacağını düşünmüyorduk e, idi. Veliler de başta biraz tedirgindi. Sarıyer'e gidip geliyoruz haftanın hı hı. E, bir günü de olsa. E, başta onlar da tedirgindi ama ortaya çıkan program... Onları da met, e, mutlu etti. E, peki aslında merak ettiğim bir şey daha var. Projenin Hı -hı. dört ayrı basamağı olduğunu söylediniz. Hı -hı. Peki bu dört ayrı basamak sonlandı mı şu anda yoksa devamı gelecek Hı -hı. mi? Şu anda sonlandı. Hı -hı. Geride dönüşüm hala devam ediyor. Onun dışında Hı -hı. biz geçen sonlandırdık. Ben ilk bir bilgi vereyim. <gülüyor> ee, Beylikdüz Anadolu Öğretmen Lisesi projenin içinde devam eden... Okulumuzdan biri. Hı -hı. Bu senede dört farklı öğretmenimiz eğitim aldı bizim verdiğimiz. Her sene eğitim veriyoruz. Hı -hı. Geçen Hı -hı. sene iki gün sürdü. Bu sene dört günlük bir eğitimdi. Ee, bu sene dört farklı öğretmenimiz Beylikdüzü'nde devam edecek. Kısaca şöyle bir bilgi vereyim. Ee, sadece Beylikdüzü yok. 9 ee, ilde 10 okulumuz var. Ee, okulların isimini saymayım ama Sakarya, Tekirdağ, Düzce, Yalova, Edirne, Bolu. ...İstanbul'dan iki okulumuz var... ...Kıklar Eri, Bırıkesir... ...Marmara, bölgesi, Marmara bölgesindeki... Hı hı. ...Anadolu hı hı. Öğretmen Lisesi'ndeki... Hı hı. E, ...okullarda çalışmalarımız devam ediyor... ...bu senede... ...büyük ihtimal Mayıs'ın ortalarında... ...ya da sonunda... E, ...öğrencilerin hazırladıkları, uyguladıkları... ...projelerin sunumları olacak... Hı hı. Hı hı. E, ...şu anda eğitimler başladı... ...öğretmenler o eğitimleri... ...vermeye başladı... ...kısaca bir... E, ...bu eğitimler nedir? Hep eğitim, eğitim diye... Aynı şeyi soracaktım evet. ben de. Evet. Ne tür eğitimler veriyorsunuz? Ee, aslında proje çıktılığından önce... Hı hı. ...yaklaşık dört aylık... ...bir eğitim... Hı hı. E, ...süreci var. Bu eğitim süreci de... ...hazırladığımız, tarim terbiyeden... ...geçen bir kitabımız var. E, Eğitici Er Kitabı. Öğretmenlerimize bununla ilgili... ...geçen sene iki günlük, bu sene dört günlük... ...verdiğimiz eğitim... ...aslında aşağı yukarı nasıl uygulayacakları... ...içeriklerden... Nasıl eğitim tekniklerini Hı -hı. uygulayacaklarıyla ilgili bilgi veriyoruz. Klasik bir eğitim değil. Yaygın eğitim teknikleri dediğimiz ya da non formal eğitim dediğimiz tekniklerle öğretmenlere bu eğitimi verdik. Bu eğitimleri daha sonra da okullardaki öğrencilerle, gençlerle birlikte öğretmenlerimiz veriyor. Her okudan dört öğretmenimiz var. Yaklaşık, yaklaşık demeyeyim. 32 oturumumuz var. Bu 32 oturumu öğretmenlerimiz veriyor. Hı hı. İşte e, iletişim, empati, kabul onay, sandiri bendiri, ben diri, çatışma yönetimi gibi konularda öğretmenlerimiz eğitim veriyor. Yani sizin öğretmenlere verdiğiniz eğitim. Öğretmenler de bu projeyi uygulayacak çocuklara anlatıyor. Aynen değerde. öyle. Ha, ve hı hı. Daha sonra da proje ortaya çıkıyor. Evet. Hı hı. Bu oturumlar bittikten sonra ihtiyaçları belirliyorlar. Bunu hı hı. belirlerken öğretmenlerimiz sadece bu işin ...koro araştırıcısı ya da yönlendiricisi Hı -hı. ama büyük emekleri de var. Çocukla gençlerden çıksın. Kendi çevrenizdeki ihtiyacın belirleyin. Bu ihtiyaç doğrultusunda ne yapabiliriz? İşte Hı -hı. iyi örnekler var. Zihinsel engelliler ya da görme engelliler, tutuk evindeki çocuklar. Hı -hı. Bununla ilgili proje konuları çıktı. Ee, çok güzel bir sohbetimiz devam ediyor fakat bir şarkımız var. Ee, önce onu dinleyelim. Bu şarkıyı özel istekte benden isteyen okuldaki sosyoloji öğretmenim Mehmet Demiröz'e gitsin. Is there a La felicidad me está enseñando que hoy no soy feliz Porque es que cuando tú no estás aquí me quiero ir Y la tranquilidad susurra que no me fie de ti Porque en cualquier momento me entra lamento y te vas de mí sobre el mar rumbo a ningún lugar conocido aún y el viento al sor vuelve a despeinar nuestra seguridad La ingenuidad, quien grita en mis oídos que siempre estarás. Haga lo que haga, siempre arrodillada en frente de mí. La objetividad, embustera, mentirosa, terca y sin bondad, murmura frases aburridas que al fin y al cabo siempre hablan mal de mí. sobre el mar no hay ningún lugar aún y el viento al soplar, vuelve a despeinar nuestra seguridad Şarkımızı dinledik ve tekrar sizlerle birlikteyiz. Kısaca bir hatırlatma yapayım. Necmeddin Yemiş ve Elif Alan'la birlikteyiz. Ee, Genç Hayat Vakfı'nın Renk Çemberi adlı projesinden bahsediyoruz. Ee, aslında projenin ne olduğunu, nasıl devam ettiğinden birazcık bahsettik. Tam da bu noktada şey sormak istiyorum. Öğrencilerin kazanımları neler oldu? Özellikle Elif Hocam size nasıl gelip bildirimler geldi? Öğrencilerin <gülüyor> tepkileri neydi? Şimdi iki taraflı ben olaya bakacağım. Çünkü iki farklı öğrenci grubu vardı. Bir kendi öğrencilerimiz bir de diğer okulun öğrencileri. Yaş grupları da farklı bu öğrencilerin. Kendi öğrencilerimiz açısından değerlendirirsem etrafındaki farklılıkları fark edebilme özelliği kazandılar diyebilirim. Sosyal sorumluluk anlamında... E, zaten bilinçli öğrencilerimiz, öğretmen sesi öğrenci olduğu için e, biraz daha e, bu duyguları gelişti. E, ve e, sorunlarla baş edebilme yöntemini de öğrendiklerini düşünüyorum. Çünkü biz bu projeyi çok kolay başarmadık. E, biraz e, zorlayıcı etkenler oldu. Çok fazla engel oldu önümüzde. E, öğrenciler bir işe başlayıp, onu devam ettirip ve e, sonucu, sonuca ulaşmayı öğrendiler. Yani pes etmeden bir işi kendi başlarına yapabilmeyi öğrenler. Sonuçta e, okuldayken genellikle biz ya da velileri e, ya da işte dershanedeki öğretmenler bir şekilde onları yönlendiriyor, e, bir sonuca ulaşmalarında yardımcı oluyor idi. Burada ben sadece e, küçük tiolar verdim, küçük yönlendirmeler yaptım, çok fazla müdahale etmedim. E, kendi başlarına böyle güzel büyük bir projeyi başarabildiler e, ve bu. Onlara mutluluk verdi. Özgüven duyguları Hı -hı. da bu şekilde gelişmiş Peki, oldu. Peki son sınıf Hı -hı. öğrencisi var mıydı aralarında? E, son sınıf öğrencisi yoktu. E, şimdi bu çalıştığım Hı -hı. öğrencilerin çoğu son sınıf oldu. Hı -hı. E, son sınıf öğrencileriyle biraz bu çalışmaları yapmak zor. Aslında ben <gülüyor> hani oradan birazcık soracaktım. Velilerin <gülüyor> bakış açısı ne oldu? Çünkü ee, evet. demin Necmettin de çok bahsetti. Yoğun bir program. <gülüyor> Anadolu Öğretmen Lisesi, bir Haftada dershane, bir gün evet. e, Sarıyer'e gidip geliniyor. Velilerin tepkisi nasıldı? E, ona rağmen, son sınıf olmamalarına rağmen <gülüyor> e, birkaç öğrencimle konuştum. E, annesi özellikle bayağı baskı yapmış. E, neden gidiyorsun? Neye yararı olacak? E, gitme, çok uzak. Işte geç geliyorsunuz şeklinde. Ama programa o anne de geldi ve en sonunda iyi ki gitmesin kızım de demiş çocuğuna. O da ne kazandığını görmüş oldu böylece. 12'lerle çalışmamız bu anlamda çok zor olurdu. Yani 11, 10. sınıf verileri bile bu şekilde birazcık zorladı. Aslında sanırım bahsettiğiniz bir maddi gelir vardı. Ondan sonra o hı hı. annenin iyi ki bu işi yapmışsın tabii, tabii. demesi bile çok daha hı hı. iyi bir başarı. Evet tabii ki de. Maddi plan zaten ikinci aşamada kaldı. ...asıl kazancı manevi oldu. Benim için de öğrenciler için de. Karşı diğer okulun Sarıyer, Görme Engelli, İlki Öğretim ...öğrencileri de çok şey kazandıklarını söylediler. Kendilerinde zaten yetenek vardı. Biz var olan yeteneği sadece ortaya çıkarmış olduk. Benim öğrencilerim bunu yaptılar. O yeteneklerini keşfettiler. Hayatta neler başarabileceklerini gördüler. Eee... Kendi yaşıtları olmayan insanlarla birlikte çalışmayı öğrendiler. Ee, özgüvenleri yine onların arttı. Manevi anlamda çok kazançları olduğunu düşünüyorum. Peki size bakarsak, size <gülüyor> ne gibi kazanımlar oldu? Siz ee, Ben kendi öğrencilerimin neler yapabileceğini bir kez daha görmüş oldum. Çünkü dört yıldır şu an <gülüyor> okuttuğum öğrenciler var içinde. Dokuzun sınıftan bir biz onlarla... ...değişik e, etkinlikler yapıyoruz zaten sosyal anlamda. Sadece bunu e, proje olarak yani bu şekilde büyük bir proje olarak ilk defa sunduk. Kendi içimizde yapıyorduk. E, onların ne kadar başarılı olabileceğini gördüm. E, gurur verdi bu bana. Hı hı. Ki, e, böyle söyleyeyim şimdilik. Teşekkürler. Bu arada Aha. ben bir teşekkür edeyim. E, Elif Hoca burada olduğu için ve gıyabında diğer öğretmenlerimiz gerçekten... ...özveriyle hem oturumlarını gerçekleştirdiler... ...hem de yıl sonunda projeleri çıkardılar. Ee, en iyi proje ve... ...çünkü bu süreç çok hızlıydı... Hı -hı. ...ve dar zamanda büyük işler yaptılar. Elif Hoca da bahsetti. Sarıyer'den Belikdüzü'ne haftada Hı -hı. bir kere gidip gelmek kolaydı. Ee, onun için tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz... Hı -hı. ...Genç Hayat Vakfı olarak. Ee, onların da özverisiyle oldu aslında... Hı -hı. E, bu proje 4 senelik bir proje. 4 seneden sonra e, devam edecek ama bu çıktılar bizim için önemli vakıf olarak. E, birlikte çalışma kültürünü de geliştiriyoruz aslında. Bir tarafta tarafta sivil toplum kuruluşuyuz, bir tarafta öğretmenlerimiz, okullar var. E, birlikte çalışma kültürünü de geliştiriyoruz diye düşünüyorum. Ee, bize çok teşekkür ederim ee, ve size de çok teşekkür ederiz böyle bir projeyi anlattığınız için. Ee, peki e, baktığımız zaman proje devamında nasıl olacak? Sadece Marmara bölgesinde kalacak mıyız? Devamı gelecek mi? Ya da e, sizin çalışmadığınız bir Anadolu Öğretmen Lisesi e, öğretmeni ya da hocası programımızı dinliyorsa ve ben de böyle bir iş yapmak istiyorum ders okulumda. Tabii bize uğraşması yeterli. <Gülüyor> evet. Dediğim gibi bu proje devam edecek. Dört senelik bir proje. Hı hı. Bu sene ikinci senesine ama dört sene sonrası bittiğinde Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile birlikte bu projenin nasıl Türkiye'de yaygınlaştırırız ve devamını nasıl getiririz üzerine e, kafayı yormaya ve çalışmaya devam edeceğiz. E, Anadolu Öğretmen Lisesi öğretmenleri varsa şu an bizi dinleyen hı hı. tabii ki Genç Hayat Vakfı ile geçip Bundan sonraki süreçte nasıl destek al alabiliriz, verebiliriz? Bununla ilgili bilgi verebiliriz. Ben şöyle söyleyeyim. Genç Hayat Vakfı'nı merak edenler için, hı hı. diğer projeleri merak edenler için web adresimizi ve telefon numaramızı evet, verelim. Evet, hı hı. Genç Hayat Vakfı'nın web sayfası www.genchayat.org Bütün bilgiler orada mevcut. Demin bahsettiğim raporlarımız, diğer Hı -hı. projelerin çıktıları oradan takip edebilir. Ve e, gönüllü olarak or çalışmak isteyen genç arkadaşlarımız, üniversitede okuyan arkadaşlarımız ya da lisede okuyan arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ya da ilgisi çeken tüm kişileri Hı -hı. bekliyoruz gönüllü olarak e, Genç Hayat Vakfı'na. Telefon numarasını da vereyim. 0-212-277-53-23 ee, Vakfımız e, telefon ettiğinde muhakkak bir kişi e, o kişiyle ilgilenecektir. <gülüyor> ee, aslında Renk Çemberi projesinden bahsettik. Birazcık Genç Hayat Vakfı'ndan bahsettik. Ve çok şahane bir ortaya proje çıkarmıştınız. Bundan bahsettik. Peki son olarak Genç Hayat Vakfı'nın Renk Çemberi'nin dışında e, hali hazırda olan ya da düşüncesinde olan başka projeler var mı? Ee, var. E, Demin gençlik araştırmasından bahsettik. Hı hı. İstanbul Liseli profili 2011. Hı hı. Ee, bu araştırmada bize çok şey gösterdi. Çok çıktılar var. Hı hı. Ee, örneğin liseye devam etmeyen kız çocukları ve erkek çocuklarının hı hı. oranı belli oldu. Ee, biraz bununla ilgili Genç Hayat Vakfı çalışmaya başlayacak önümüzdeki hı hı. seneler. Artık gündemimize aldık. Bu liseye gitmeyen genç... ...kadınlar, genç erkekler ne yapıyor? Yani hı. okula gitmiyor, çalışmıyor ama ne yapıyor? Bununla ilgili çalışmalarımız var. Toplumsal cinsiyetle ilgili çalışmalarımız olacak. Hı. Hı. Onunla ilgili çalışmalar ve planlamalar devam ediyorlar. Ve çocukla ilgili, aile içi şiddetle ilgili çalışmalar... Hı hı. Devam edecek. E, Zaman da gösteriyor ki daha çok Genç Hayat Vakfı'ndan e, eğitmenleri ya da insanları programımıza konuk edeceğiz. Seviniriz. Teşekkür ediyoruz. E, programımızın sonuna geldik. Aslında daha konuşacak çok fazla konumuz var. E, bir dahaki programa diyelim. E, öncelikle çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. İyi ki geldiniz. Projenizin devamını dilerim. <gülüyor> e, ben de <gülüyor> teşekkür etmek istiyorum. Genç Hayat Vakfı'na, e, oradaki eğitmenlerimize isimlerini şu an... E, tek tek e, sayamayacağım ama Necmettin Bey Uğur Hanım'a e, bize e, böyle bir projeden e, bizi haberdar ettikleri için e, ve bu şekilde güzel işler yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ve devamını ederiz. da diliyoruz bu şekilde. E, Türkiye'nin her yerine yayılmasını diliyoruz bu, bu programın. Ee, geçtiğimiz günlerde bir yılı bitirdik ve yeni bir yıla başladık. Ee, böyle projelerin devam etmesi Dünyanın, ülkemizin daha yaşanası ve daha güzel bir yer olmasını dileyerek bitirelim bence programı. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı